Çünkü giriş için muhtasar ve özlü olduğu için çok uygun bulduk biz bu kitabı. Sonra da İbn-i Mukaddimet'un fi usulü tefsir adlı eserine geçeceğiz. Bundan sonraki niyetimiz bu. Ee, Tabi dediğimiz gibi bu çok uzun metrajlı e, bir seri olacak. Bunun sebebi de şu. Şimdi eğer tefsir hakkında usul ve kaideler bilinirse fık edilirse, hakkıyla anlaşır, anlaşılırsa bu kaideler birçok işgal çözülür. Tefsirde birçok işgaller çözülür. Ondan sonra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 tefsir hakkında bir ayetten istizdar edilerek bidat ehli tarafından getirilen şüpheler bu kaideleri ihmal etmekle giderilir. Bu kaideleri ihmal etmekle yani amele sokmakla ne yapılır? Giderilir. Bu şüpheler derilir. O yüzden tabir sahihse ee, dört madde halinde şöyle diyebiliriz. Yani tefsir usulü, tefsir kaideleri ne işe yarar? Bir, birçok işgaller çözülür. İşgal gibi gelen. Mesela nedir? İki tane ayet çelişkili gibi geliyordur. Değil mi?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 Biz Allah subhanahu teala'nın işte arşının üzerinde olduğuna inanıyoruz. Değil mi? Ama mesela baktığımız zaman nerede olursanız Allah size beraberdir ayetini bir şüphe olarak getirilebilirler. Ve bunlar istiddar ederek Allah her yerdedir diyebilirler. Ne olur? Tefsirde öğrendiğin usul ve taydelerle ee, ne yaparsın? Bu işgali veya bu şüpheyi ne yaparsın? Def edersin. Evet hızlıca toparlayacak olursak bir diyoruz işkeller çözülür. iki şans görüşler bilinir. Üç doğru tefsir tespit edilir. Dört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 Görülebiliyor. Bunun da sebebi işte tefsir usulünden ve tefsir kaidelerinden <gülüyor> habersiz olmaktan kaynaklanıyor kardeşler. O yüzden bu zamanımıza çok uygun. O yüzden biz sadece bu tefsir usullerini anlatmakla kalmayacağız ve ileriki derste biraz temel aldıktan sonra bütün bu kaideleri pratiğe dökeceğiz. Yani bilaterinin şüpheleri nasıl defedilir, getirilen şüpheler nasıl defedilir, getirilen işgaller nasıl çözülür pratikte de bunu uygulayacağız. İleriki derslerde. Mesela işte İbn-i Teymiye'nin Mukkaddimet'un Fi Usulü Tefsir adlı eserine geçtiğimizde orada ne yapacağız? Ee, özellikle bunu tahtı üzerinde işleyeceğiz. Kaydeleri e, nazarıyı olmaktan çıkarıp pratik olmaya ne yapacağız? Pratik olmaya e, götüreceğiz. Evet. Ee, usulümüz şöyle olacak. Bu kitabı şerh ederken usulümüz şöyle olacak. Kardeş okuyacak. Kitaptan bir bölüm okuyacak. Ben talik dipnot tabir sahiste düşmek istediğim yerlerde bir şeyler anlatacağım ve e, hızlıca e, okuyup bitireceğiz. Şimdi bu kitap çok evet. açık ve çok net ve e, tefsir usulüne giriş maliyetinde çok önem taşıyor kitap. Çünkü İbn Hüseyin gibi bir alimden geliyor ve İbn Hüseyin maruftur. Tam olarak Avam'ın veya yeni başlayanların dinine uygun bir şekilde anlatır Şeyh İbn Hüseyin'in. Ve zaten bunu da o yüzden yazmıştır. Avama yönelik giriş babında yazmıştır tefsir usulünü. O yüzden bu çok önemli bir eser. Ve çok fazla bir şey anlatmaya ihtiyacımız olmayacak. Ama tabii ki önemli gördüğümüz ve dikkat çektirmek istediğimiz yerleri de burada ne yapacağız? Anlatacağız. O yüzden kardeşler ben bu e, kitabı bizler çok önemsiyorum. Yani İbn Husayn'in bu risalesini çok önemsiyorum. Ben bunun e, Türkçesini okudum baştan sona bu kitabın. E, buna bazı tarihler, dipnotlar e, düşeceğim. Şimdi kardeş okusun. Bugünkü okuyacağımız yer 19. sayfaya kadar olacak. Niyetimiz öyle en azından. Evet kardeş okusun. Ee, biz de gerek gördüğünüz yerlerde talip düşelim inşallah. Evet. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Şeyh İbni Hüseyin Rahimullah diyor ki biraz daha sesle. <gülüyor> Hamd Allah'a mahsustur. Ondan yardım ve bağışlanma dileriz. Ona tevbe eder. Nefislerimizin şerrinden amellerimizin kötülüklerinden Allah'a sığınırız. Allah kime hidayet verirse kimse onu saptıramaz.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 Ee, birkaç kere yeri süpürürsün öğrenirsin ama tıp böyle değildir. Dolayısıyla el ilmu yuşayfu bi malum insanların örfünde de zaten var olan bir şeydir. O yüzden bugün insanların tıbbı olan saygısı değil mi? Ee, Birçok amele olan saygısından daha üstündür. Ee, ve herkese. O yüzden Şeyh İbn Hüseyin diyor ki ilimlerin en şereflisi öğrenilen şeye göre ise o zaman o ilim o kadar değer değeri olur.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 ayrı bir kitapçıkta toplamamı istedi. Ben de bu isteği kabul ettim. Evet, e, biliyorsunuz Şeyhül İslam Maruf Hep istek üzerine birçok eser yazmıştır. İşte İbn Hüseyin'in şu anki durumu da, yani bize anlattığı durumu da e, bu şekildedir. Yani ondan talep edilmiş, Şeyh bize bir muhtasar bir eser yaz bu konuyla alakalı. Biz de ondan ne yapalım? Faydan Özellikle işte İmam Muhammed İbni Suud İslam Üniversitesi İlimler Fakültesi öğrencileri için diyor, ben bir takım notlar yazmıştım. Sonra benden bunları tehlif etmemine attılar, talep ettiler. Ki bu üniversite malumdur. İslam ilimlerinin okutulduğu değerli bir üniversitedir. Şeyh Hüseyin'in de bunların bu isteklerine icabet ediyor. Ve selefin hep bu sünnetindendir. Selef devamlı böyle yapmıştır. Sorular üzerine ne yapmıştır? Kitap yazmıştır. Hatta bunda en meşhur olan kimselerden birisi dediğimiz gibi bu İslam'dır. Şeyhul İslam'a İslam bir e, nuzul hadisini soruyorlar. Gecenin üç devirinde dünya semasına inmesini. Bir cilt kitap yazıyor. Vasiteyi. Evet vasiteyi soruyorlar. Bir akide yazıyorlar. Hemen yazıyor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 Ashab-ı kiramın sözleri, özellikle aralarında bilgi sahibi olanların ve tefsirine itina gösterenlerin sözleri. Çünkü Kur'an onların diliyle ve onların döneminde inmiştir. Evet, Kur'an'ın Kur'an'la tefsiri, mesela ne gibi işte Kur'an'da bir yerde mücmer vardır bir ayet. Aynı ayet hakkında mücmerlik, başka ayette ne yapılmıştır? Oradaki kapalılık giderilmiştir. Bir ayette mutlak bir ifade kullanılmıştır. Başka ayette o mutlak ifadeyi kayıtlayan ifadeler vardır vesaire. Yine...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 ilk yapacağı Kur'an'ın bir tefsirini Kur'an'ın diğer ayetlerinden bulması. İlk bunu yapacak. Bunu bulamadı. Kur'an'ın sünneti i edecek. Bunu da bulamadı. Kur'an'ı sahabe sözlerine edecek. Var mı o Kur'an'daki o ayeti tefsir eden sahabe? Bulamadı. Kur'an-ı Kerim'i sahabeden almaya ihtina gösteren tabiye mesela İmam Mücahit gibi. Değil mi? Bunlar gibi İbn, İbn Abbas'ın zincirinde okumuş vesaire talebeler İbn-i Mesud'dan okumuş tarifler, bunların Kur'an hakkındaki tefsirine bakarız. Bunu da bulamazsak, Kur'an-ı Kerim'in siyakına uygun olarak kelimelerin gerektirdiği şer'i ve lughavi anlamlara bakarız. Mesela bir ayete baktık ki, Kur'an'da onu tefsir eden başka bir ayet bulamadık. Resulullah'tan bir hadis de yok bunu anlatan. Hı? Yine ashab-ı kiram'dan bir söz de yok. E, Tabi'inden de bunu bulamadık. Ne yaparız? Lughavi anlamda, bize ayetin zahiri bize ne diyorsa aslı itibariyle onu ne yaparız? Alırız lughavi anlamına Bakalım. sonra İbnü'l-Seyyid diyor ki bakın dikkat edin. Şayet şer'i ve lugavi mana arasında farklılık olursa düşünün ki bir kelime var. Bir kelimenin lugatta anlamı farklı, şeriatta anlamı farklı. Mesela hakikatin lugaviyye ve hakikatin şer'iyye diye iki ayrılırlar. Bir kelimenin lugavi anlamı vardır, bir de şer'i anlamı vardır. Hangi anlam mukaddendir? Şer'i anlam mukaddendir. Neden? Çünkü bir şeriatla alakalı konuşuyoruz. Mesela ne gibi cehmie diyor ki iman diyor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 Allahu Alem bütün işgaller buna dönüyor. Bütün işgaller. Yani tefsirle alakalı şaz görüşleri olsun, bidat görüşleri olsun anlamak için bütün kaidelerin dönüp dolaştığı nokta burasıdır. Hakikatin rugaviye, hakikatin şerriye, hakikatin ufkuye. Bu ne demek arkadaşlar? Kur'an-ı Kerim'de herhangi bir kelimenin biz anlamını bilmemiz için önce şerate bakarız. Ona bir anlam yüklemiş mi o kelimeye? Özel bir anlam yüklemiş mi? Yüklemişse o bizim için mukaddemdir. Çünkü Allah'ın kelamına yüklenen anlamın en üstünü yine Allah tarafından veya Resul tarafından yüklenen anlamdır. Çünkü zaten vahiy onlardan geliyor. Eğer buna şeriatlı bir anlam yüklenmemişse ikinci anlam örfte ona yüklenen anlama bakarız. Örfte buna bir anlam yüklenmiş midir yüklenmemiş midir? Örfte bir anlam yüklenmişse o zaman lugavi anlama gitmeden önce örfi anlamını alırız bunu. Örfte de bir anlam yüklenmemişse o zaman en son başvuracağımız kapı lugat anlamıdır.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 Burada İbn Hüseyin'in diyor ki, rivayet yoluyla gelen tefsirdeki ihtilaf türleri. Bu tür iki, iki tanedir. Ya zıtlık ihtilafı ya da ne? Çeşitlilik ihtilafı. Ve seleften, tabi'in sahabeden gelen ihtilafların büyük bir kısmı, yüzde doksan'ın üzerindeki kısmı hep çeşitlilik ihtilafıdır. Ne değildir? Zıtlık ihtilafı değildir. O yüzden birçok insan gaflete ve hataya düşerek, bakın tabi'in arasında da sahabe arasında birçok ihtilaf var demişlerdir. Bu onların... Bu anlamdaki cahilliklerinden kaynaklanıyor. Evet. 5. Kur'an'ın tercümesi, tanımı, çeşitleri ve her bir çeşidin hükmü. Evet. Bunların hepsini anlatacağız. Biraz daha hızlı oku inşallah. 3. Ashab-ı kiram, ikisi tabiinden olmak üzere tefsirde meşhur olmuş 5 kişinin kısa biyografisi. Evet. Bunları anlatacak şey. Evet. Muhkem ve müteşabihlik bakımından Kur'an'ın kısımları. Evet. Bilimli... Dolayısıyla muhkem ve müteşabihede değineceğiz. Evet.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 Böyle bir mukaddemeyi yaptıktan sonra, yani biz bu Risalemizde bu mukaddemeyizde anlattığım şeyleri kısaca, özlüce isteyeceğiz diyor Şeyh İbn-i Hüseyin Rahim oldular. Şimdi Kur'an-ı Kerim diye başlık atarak konuya giriyor. Evet hızlı okuyalım. Sözlükte Kur'an'ın kafra ve elif kökünden okumak ya da toplamak anlamına anlamında bir mastardır bu mastar Evet, bir mastardır. Bu mastar, Kur'an'ın hmm. şeklinde kullanılır. Şimdi öyle oku baştan. Evet sözlükte Kur'an. Sözlükte Kur'an kaf, ra ve elif kökünden okumak ya da toplamak anlamında bir mastardır. Bu mastar. Kara'en. Kara kur şey, kur Kara'en. Kur'an'en. Kur'an'en kur şeklinde kullanılır. Tıpkı başladığı anlamdaki fiilin mastarının. başladı, başladı diye gelmesi gibi. Evet. başladı anlamdaki fiilin. Gaf, diye gelmesi gibi.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 Dikkat edin. Kara'a kökünden gelmektedir. Kara'a'da el-cem'u ve-bam derler alimler. Toplama, bir araya getirme. Tamam. Kur'an neymiş? Kara'a'dan alınmış. Kara'a ne? Toplama, bir araya getirme anlamını ifade ediyor. Şimdi bakın kardeşler. Kur'an kelimesi topladığı anlamını ifade ederse, bir anlamı ifade eder. Bir de bir başka daha anlamı var. O da okumak. Şimdi Kur'an dedik, kara'a kökünden geliyor. Kara'a neydi? Toplama. Başka bir anlamı ne karayının? Yani Kur'an'ın kökünden geldiği başka bir anlamda okudu. Şimdi o zaman Kur'an'ın geldiği anlam ya okuduğu anlamı ya da ne anlamı topladı anlamı. Şimdi eğer Kur'an'ı okuduğu olarak alacaksak ya ismi fail ya ismi meful diye anlarız. Bunların hepsini şimdi Şeyh i̇bn Hüseyin söyleyecek ve biz açacağız. Şimdi şunu bilin ama. Kur'an'ın geldiği kök karaydır. Kaf, ra ve elif harfidir. Bu ya topladı anlamını taşır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 Kur'an okunan şey midir? Evet bakın buna delil oldu. Yani Çünkü bizim ne? her zaman söylediğimiz Kur'an'a neden Kur'an demişler de kuru fasulye dememişler? Çünkü Kur'an Ka, Ra ve Elif harfinden geliyor. Kaf, Ra, Elif harfiyle de toplamak demek. Kur'an'da toplanan olduğu için bu anlamı almıştır. Kur'an ne manada toplanan? Yani göğüslerde toplanan değil mi? Mushaf arasında toplanan. He? Değil mi?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 Neden? Çünkü Kur'an nerede toplanmıştır? Safhalar arasında, kalplerde değil mi? Toplanmıştır. O zaman bakın toparlayacak olursak kardeşler. Kur'an kelimesi mastar bir kelimedir. Kara'a yakra'u Kur'an'a. Kar'a yakra'u Kur'anın yakra Kur Bir mastarı daha var Kur'an'ın. Kıra'a. Şimdi, kar'a. A. bu nedir? İsmi ee, geçmiş zaman. Doğru mu? Evet. Muzarisi ney bunun? Yakra'u. Bu ne? Şimdiki zaman. Okudu, okuyor. Bir de bunun masları var. O da nedir? İki tane. Kıraatun <gülüyor> okumak, bir de Kur'an'ın o da okumak. Tamam? Ama Kur'an kelimesinin alındığı kök ne dedi? Kaf, ra ve el farfe. Bunun iki anlamı var. Birincisi ne dedi Şeyh Elmin Hüseyni? Birincisi okuma anlamı. Eğer biz Kur'an'ın okuma anlamını itibar alılacaksa Kur'an'ı isim mef'ul olarak değerlendireceğiz. Yani ne? Okunan diye. Eğer biz burada Kur'an'ın ikinci anlamı olan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 Şeyh İbn Hüseyin'in ondan bahsediyor. O yüzden diyor ki sözlükte Kur'an kafra ve elif kökünden okumak ya da toplamak anlamında bir mastardır. Bu mastar kara Kur'anen şeklinde kullanılır. Tıpki, tıpkı başladı anlamındaki fiilin mastarının gafara gufranen. Evet bağışladı. Ee, anlamındaki fiilin mastarının gafara gufranen olduğu gibi. Bakın gafara yafiru başka gufranen. Şekera bir tane daha anlatayım. Yeşkuru şükranen.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 ve şu Kur'an-ı Azim'i verdik. Bakın şimdi kardeşler Kur'an-ı Kerim İbn-i ne yaptı? Yani çok güzel bir Kur'an tanımı yapıyor. Diyor ki sözlük anlamı budur. Verdi anlamı doğru mu? Kur'an neymiş sözlük anlamıyla? Okunan şey ve toplayan şey. Bu sözlük anlamı. Sonra ne yaptı? Gitti ıslahi anlamını verdi. Kur'an dedi Allah'tan tarafından indirilmiş. Nas'la başlayıp Fatiha ile başlayıp Nas'la biten Allah'ın kelamıdır dedi. Doğru mu? Sonra ne dedi? Bu Kur'an çok azim bir kitaptır. Hiç değişikliklere uğramamıştır. Hatta kimse buna da cesaret de etmemiştir. Bu da Kur'an'ın ne kadar büyük bir mucize olduğunu göstermektedir diyor. Sonra ne yapıyor? Kur'an'a anlatmaya devam ediyor bize. Kur'an'ı tanıtmaya devam ediyor. Diyor ki Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'i büyüklüğüne, mübarekliğine, etkisine, kapsamlığına, onun kendisinden önceki kitaplar üzerinde hakim oluşuna delalet eden birçok vasıfla nitelendirilmiş bulunmaktadır diyor. Sonra Kur'an-ı Kerim'den buna delil getiriyor. Diyor ki andolsun ki biz sana tekrarlanan yediği ve şu Kur'an'ı azimi verdik. Bakın Kur'an'a ne baskı verdi? Azim baskı verdi. Tekrarlanan yedi nedir?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 İşte bu indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Evet, mübarek Öyle, vasfı var. Evet. Öyleyse ona uyun ve sakının ki merhamet olunasınız. Evet. En'am 155. Gerçekten bu Kur'an en doğru olana iletir. Evet. hidayete vesile olur Kur'an. Bu özelliği var. Evet. Yine Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Şayet biz bu Kur'an'ı bir dağa indirseydik, muhakkak ki Allah'ın korkusundan onun başını eğerek dağılıp parça parça olduğunu görürdün. Evet, burada da Kur'an'ın azametine uygu var. Evet.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 Kur'an-ı Kerim yüce Allah'ın Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla insanlara gönder, göndermiş olduğu İslam şeriatının kaynağıdır. Yani dikkat ediyor musun Şeyh Ebü'l-Hüseyin bize Allah'ın kitabını ne kadar özlü ve güzel tanıtıyor. Böyle özlü malumatlar vererek Kur'an'ı bize çok güzel tanıtıyor. Evet devam ediyoruz. Bu hususta yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Hak ile batılı ayırt dedice olanı. Evet Kur'an hakla batılı ayır eder. Furkandır çok. Evet. Alemlere uyarıcı olsun diye kuluna indiren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 Hem peygamber size ne, ne verdiyse onu alın. Neyi yasak ettiyse de sakının. Şimdi e, bunların hepsi zaten sünnetin vahiy olduğuna delildir de. Ancak mesela bu marif olan e, işte dinsiz sünnet inkarcıları vesaire diyorlar ki bu ayetin biz siyakına baktığımızda diyorlar. Bu ayet ganimetle alakalıdır. Ganimetle alakalıymıştır. Zaten siyak siyakı da bunu gösterir. Yani peygamber ne verdiyse onu alın. İtiraz etmeyin ganimete. Dolayısıyla bunu siz nasıl sünnete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 Ademu delilil muayyen la yesterzimu adem el mellul el muayyen. Mesela güneşin varlığında birkaç şey deraret eder ısı gibi. Başka ışınlar gibi doğru mu? Güneşin varlığına deraret eder. Ama bu ikisinden bir tanesinin olmaması mesela akşam ışınının olmaması güneşin olmadığını göstermez. Yani ademu delilil muayyen muayyen bir delilin yokluğu muayyen bir mellulün yokluğu anlamına gelmez. Evet diyelim ki bu ayet genel itibariyle nedir? Umum bir ifadedir. Ama siyah bunu neye hamletmiştir? Siyah bunu... Ganimeti hamletmiştir. Bu ganimet ne verdiyse alın sözünden böyle umum bir sözdür. Bunun sadece bir cüzüdür Doğru mu? Siyah'ta bunun bir yüzünün zikredilmesi külli anlamının yok olduğu <gülüyor> anlamına gelmez. Dolayısıyla bu ayet. Evet. Ganimetle alakalı olduğu gibi direktmen dolaylı yönden de nedir? Bütün mevzulara hamletilir. Doğru mu? Bütün mevzulara hamletilir. Dinle alakalı. Evet. De ki eğer Allah'ı seviyorsanız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 Durum böyle olunca başka aslar bunu açıyor mu? Diğer naslara ne yaparız? Gideriz. Ve diğer naslardan bunun Allah'ın keramını olduğunu ispatladıktan sonra ne deriz? İşgali nasıl çözeriz? Deriz ki evet Allah'ın keramı olduğunu ispatladık ama neden Cibril'e ve Resul'e isnat edilmiş başka gayetlerde? Diyoruz ki Arap dilinde caiz olan bir husus vardır ki o da söz bazen ne yapar? Bizzas söyleyene değil de o söyleyenden nakledilene ne yapılır? İzafe edilir. Bu Arap dilinde nedir?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 E, bu derste almaya niyetimiz vardı ama e, uzadı ders. Şimdi biliyorsunuz Kuran'da ilk inen ayetler hangisidir? Bunlar arasında itiraf edilmiştir. Bu itiraflara da kısaca değineceğiz. E, bazıları müddessir demiştir, bazıları e, ne demiştir? Alak suresinin ilk 5 ayeti demiştir. Hatta biliyorsunuz sahabe arasında bile bu konuda bir itiraflı sözler olmuş. Cabir itiraz ediyor. Cabir radıyallahu anh diyor ki hayır müddessir'dir diyor. Ayşe radıyallahu anh ilk inen ayetlerinin ne olduğunu söylüyor. Alak suresi olduğunu söylüyor. Bu ihtilaflara da kısaca değineceğiz ve münakaşasında kısaca yapacağız önümüzü ihtilasten itibaren. Ve serimize kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Allahu Alem ve sallallahu ve ala alihi ve sahbihi ve